Hamza'nın yeni lakabını biliyor musun? Hayır! Muhammed ona Allah'ın arslanı demiş. Hamza'ya yaraşan bir ünvan. Muhammed Allah'tan bir de dilekte bulunuyormuş. Neymiş o? Ey Allah'ım bu dini Ebu Cehil ve Ömer aziz et diyormuşum. Şey şey ey Hattab oğlu Ömer! Yine müsen. sen? Her şey zeval olmaz ey Ömer! Yine aynı şeyleri mi tekrarlayacaksın? Evet Ömer. Atından in, kılıcını bırak. Muhammed seni bekler. Git konuş onunla ve kararını kendin ver. Hayır. Demek bugün de rahmetten yoksunsun. Bir daha karşıma çıkarsan elçinini falan tanımam bilmiş oldum. Hem elbet bir gün Muhammed'in karşısına geleceğim. Ama atlı ve kılıçlı olarak... Gez ey Ömer, gez. Şu evlerde neler olup bittiğini hiç düşünme. Kureyş sarsılıyor, insanlar delirdi. Muhammed her gördüğüne zehir içiriyor. Evimde böylesinden altı kişi var. Altı kişi mi? Bense tüm Mekke'de kırkı bulamadılar sanıyorum. Sen yine öyle zannet. Muhammed'e gidenler o kadardır. Fakat onun dinine teslim olmuş... ...ve günü gelince açığa çıkacak olanlar sayısızdır. Her şey düzelecek, sabret. Ne zaman? Altı yıldır hep böyle dinliyor... ...az der. Dik. Şey iş Ömer geliyor. Buyur ya Ömer. Muhammedi konuşuyorduk ey Ömer. Bugün sabah gözümü açtığımdan beri hep bu konuyu dinledim. Sanırım yakında bu azaptan kurtulacaksın. Evet ey Ömer. Çünkü sabrımız taştı artık. Muhammed'i öldürmeye karar verdik. Peki bunu kim yapacak? Henüz karar vermedik. Haşim yollarından birini öldürmek öyle kolay iş değil. Büyük bir kargaşa doğabilir. Ölüm sonrası çıkabilecek meseleleri karara bağladınız mı? Evet. Muhammed'in taraftarları çoğalıyor. İleride nasılsa daha fazla kan akacaktır. Her geçen gün aleyhimizdedir. Ne oldu ey Ömer? Onu rasgele birinin öldürmesi doğru değil. Bu işi ben yapacağım. ...hem de şimdi... ...gecikmeden. Bak Ömer hiddetlenmiş gidiyor yine. Cariyesini haklamaya gidiyordu. Bu sabah yine onu namaz kılarken yakaladı. Dönüşte öldüreceğini söylüyordu. Ey Ömer! Nereye böyle hiddetle? Nedir bu öfke? Aramıza ayrılık sokan sebebi ortadan kaldıracağım. Ömer! Ey Ömer! Sen çok zor bir işe girmişsin. Muhammed'in yakınları hep yanındadırlar. Hem başarsan bile seni sağ bırakmazlar. Sonuç ne olursa olsun bu işi bitirmenin zamanı geldi? Sen Muhammed'den önce yakınlarını yola getir. Ne demek istiyorsun? Kız kardeşin Fatma ve kocasının Müslüman oldukları söyleniyor. Eğer bu doğruysa onlardan başlayacağım. Taha, ey Muhammed, biz sana Kur'an'ı sıkıntıya düşesin diye göndermedik. Biz, onu Allah'tan korkup, ona itaat edene bir öğüt olsun diye indirdik. Bu Kur'an, sana yerin ve yüce göklerin yaratanı tarafından indirildi. Rahman olan Allah, arşı kudretiyle kuşatmıştır. Göklerde, yerde ve her ikisi arasında, nemli toprağın altında... Ne varsa Allah'ındır Sen sesini yükseltsen de Yükseltmesen de Şüphesiz Allah gizli de bilir Gizlisinin gizlisine de Allah Kendinden başka hiçbir ilah bulunmayan bir Allah'tır Esmaül Hüsna En güzel isimler O'nundur Ateş ailemizi sarmış haberim yok O kim acaba? Ömer bu çok kızgın sanırım öğrenmiş Hemen bunları saklayalım <gülüyor> Ey kardeşim Nedir bu hali ne oldu? Her şeyi biliyorum artık saklamayın Atalarımızın dininden döndünüz öyle mi? Bu iş senin başının altından Öldüreceğim seni Yapma ey ömür <gülüyor> Unutma ki Ömer. kaldırdığın kocam Bu uydu bana olan sevgi <gülüyor> Yazıklar olsun <gülüyor> sana <gülüyor> <gülüyor> Evet Ömer, ben de Sayit de Müslüman olduk. Demek ona Evet. Demek ona. Evet. Ne yapacaksan ya. Ben ve kocam İslam dinini kabul ettik. Kafamızı kessen döndüremezsin bizi. Az önce okuduğunuz neydi? Göster bunu bana. Ey Muhammed, sana Kur'anı sıkıntıya düşesin diye göndermedik. Biz onu ancak Allah'tan korkup buna itaat edene bir öğüt olsun diye Bu Kur'an sana Elin ve yüce göklerin yaradana tarafından indirilir. Aman olan Allah Arşı kuvveti. Göklerde, yerde ve hel izasında Emli toprağın altında ne varsa Allah'ım Sen sesini yükselsen de Çalpmesen de peşsiz Allah bizliği bilir... bizlisinin gelsine de Kimdir gelen içeri alsana hatta ömer gelmiş ey hamza yalnız kılıçlıdır bırak girsin iyi niyetle gelmişse ne ala eğer fenalık düşünüyorsa Kılıcımla başını koparırım. Bunu iyi bilir o. Ey Allah'ın elçisi sana biat etmeye geldim. Allah'tan başka ilah olmadığına ve senin de onun elçisi olduğuna şehadet ediyorum. Hazreti Ömer'in Müslüman olmasından sonra Mekke'de Müslüman erkeklerin sayısı kırka ulaşmıştı. Tebliğ hala gizli olarak yürütülüyor, ferdi tebliğ esas kabul ediliyordu. Kitle gösterilerine henüz izin verilmemişti. Hazreti Ömer, Müslüman olduktan sonra Kureyş'in ileri gelenlerinin toplandıkları yerlere gidip İslam'a davete başlamıştı. Hala kendinize gelemeyecek misiniz ey Kureyşliler? ...benim gibi atalarının dinine bağlı biri hak dini seçtiği halde siz neden gecikiyorsunuz? Sizleri alçaltan putperestlikten vazgeçmeyecek misiniz? Oturun yerinize. Ama duydun Ömer atalarımıza dil uzatıyor. Evet. Yülenmiş, aklını yitirmiş Ömer'in bizi azarladığını işittim. Ey Ebu Leheb! Reddetmekle neler kaybettiğini bir bilsen... İnsanı yücelten bu imana büyülenme mi diyorsun? Çık git ya Ömer, sabrımı taşırma. Hep bizimle olacağını umduğumuz Ömer'e bir şey olsun istemiyorum. Gidiyorum, fakat unutma ki hata ediyorsun. Ey Müslümanlar, ne oturuyorsunuz burada? Kalkın Kabe'ye gidelim, gerekirse dövüşürüz! Allah'a yemin ederim ki kim burada yapacağımız kulluk görevini engellemeye kalkarsa bu kılıçla doğrarım onu. Müslümanların Kabe'deki bu ilk toplu namazına kimse ses çıkaramadı. Artık Müslümanlar varlıklarını açıkça ortaya koymuşlardı. Ve bu da Müslümanları olduğu kadar Müslüman olmak isteyip de cesaret edemeyenleri de cesaretlendirmişti. Ve Müslümanların sayılarının süratle çoğalmasına vesile olmuştu. Kureyş artık zorla, işkence ve tehditle İslam'a koşanları durduramayacağını anlamıştı. Bir sürü hile, oyalama ve kandırma siyaseti sürdürüldü. Bu da sonuç vermeyince Müslümanlarla her türlü ilişkiler kesildi. Fakat bir süre sonra bundan da vazgeçmek zorunda kaldılar. Tekrar işkenceler başladı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talip ve Hazreti Hatice gibi en büyük iki koruyucusunu da kaybedince Kureyşliler yine Hazreti Muhammed'i öldürme çareleri aramaya başladı. Mekke Müslümanlar için yaşanmaz olmuştu artık. Sonunda Medine'ye hicret edildi. Müslümanların İlk huzur ve güven yeri olan Medine'ye göç ettikten sonraki on yıl içinde... ...Hazreti Muhammed Müslümanlara, Resullük ve kurulan İslam Devletine başkanlık yaptı. İslam Devleti, Bizans, İran ve Habeşistan gibi... ...o zamanın en büyük üç devletiyle boy ölçüşecek duruma geldi. Allah'ın elçisinin 632 yılında vefatından sonra... ...Hazreti Ebu Bekir halife oldu. Hazreti Ömer... ...Hazreti Ebu Bekir'in ölümünden sonra... ...onun tavsiyesi üzerine... ...Müslümanların başına geçti. Sen... ...Hattab'ın oğlu Ömer değil misin? Evet oyum. Duydum ki dün halife olmuşsun. Peki... ...geceden beri değişmediğini kim garanti eder? Değişmedim... Değişmem de ey yolcu. Sakın değişme Ömer. Elimizden en büyük silahımızı da alma. Nedir o silah? Biz karşımızda kim olursa olsun onunla açık ve hür konuşmaya alışmışız. Bunu yasaklama sakın. Kimsin sen? Nereye gidiyorsun? Yakın kabilelerdenim. Biyat etmeye gidiyorum. Biyat etmeye mi? Evet. Sana biadetmeye. Hazreti Ömer Medine'ye gelmişti. İkindi namazı için imamlığa geçtiğinde kalabalık camiye sığmayıp dışarıya taşmıştı. Ey Müslümanlar! Allah'ın elçisinin sadık dostu Ebu Bekir'in isteğiyle ateşten bir gömlek olan hilafet görevini kabul ettim. Allah biliyor ki ben hiçbir zaman böyle bir görevin isteklisi olmadım. Fakat madem ki böyle bir göreve seçildim ve kabul ettim, size söz veriyorum, Allah'ın ve O'nun elçisinin yolunda olacağım. Sizlerin de beni ve işlerimi Allah'ın çizgisinde muhakeme etmeniz gerekir. Eğer yanlış yola saparsam, ihtirasımı önleyemez, heva ve hevesime alet olursam, ne yaparsınız? Seni kılıcımızla doğrulturuz ey halife. Allah'a şükürler olsun ki yeri yola saparsam milletimin içinde beni kılıcıyla doğrultacaklar var. Ey Müslümanlar! Sizleri Kur'an'ın terazisiyle tartacağım, siz de beni onunla tartın. Kim Allah'ın ipine sarılırsa Allah onun yardımcısı olur. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Cihat İslam devletinin vazgeçilmez görevleri arasındadır. Sefer kararı alındığında kimse kendini bunun dışında tutamaz. Bildiğimiz gibi İran ordusu Irak'tadır. Eğer onları püskürtemezsek sonuç acı olabilir. Bu yüzden Irak'ı baştan başa fethedip İran'a da İslam'ı götürmek istiyoruz. Yüce Allah bunu bize nasip eder inşallah. Alk arasında İran ordusuna karşı yapılacak seferle ilgili konuşmalar sürmekteydi. İran tekrar toparlanmış diyorlar. Irak'ta binlerce şehit vererek fethettiğimiz yerlerin bir kısmını geri almış. Irak'ın fethi ancak Halit bin Velid kumandan olursa başarılabilir. Evet, Halit bin Velid kumandaya almadıkça bize zafer nasip olmaz. Halit İran işlerinin ehlidir. Ömer bu iş için kim bilir kimi seçer? Belli olmaz, eski bir köleyi bile bir kumandan olarak seçebilir. Bu tür konuşmalar Hazreti Ömer'in de kulağına gitmişti. Yapılması düşünülen seferin ilanının dördüncü günü camide toplanmış halka şu konuşmayı yaptı Hazreti Ömer. Cihattan kaçmak için bir takım bahaneler uydurulduğunu duydum. Biz henüz kimseyi komutan tayin etmediğimiz halde bazıları bu konuyu gündeme getirerek kaçamak yapmaya çalışıyor. Her görev o göreve layık olana verilir. Ey Müslümanlar! Biz zerdüşlerle kılıçlarımızı ölçtük. Onların bizden iyi savaşmadıklarını gördük. Irak'ta nice şehirler alarak onlara üstünlüğümüzü kanıtladık. Allah'ın izniyle onlara galip gelebiliriz. Şunu bilin ki Hicaz sizin için yurt olamaz. Allah Kur'an'da... Geziniz, seyahat ediniz buyuruyor Yeryüzüne varis olacağımızı müjdeliyor İslam'a yardım edenleri aziz kılacaktır Yeryüzü toprakları ve servetleri onlarındır Allah'ın bu salih kulları neredeler? Buraya diyoruz! Biz varız! Biz varız! Ey Müslümanların başkanı Ben ve bana tabi olanlar üzerimize düşeni yapmaya hazırız ...emret, ne istersen yapalım. Evet, Allah'ım var savaşmaya Hazreti Ömer, bin kişilik bir ordu hazırladı. Başına da Sakif kabilesinin reisi Ebu Übeyde'ye atadı. Büyük çoğunluğu sahabe olan bu bin kişinin başına... Sahabe olmayan Ebu Übeyde'nin getirilmesi itirazlara yol açmıştı. Ya Ömer bu yüksek görevi Allah elçisinin yakın arkadaşlarından birine vermen daha uygun değil miydi? Onlar hiç kimse yokken bile Allah'ın elçisiyle bu davayı yüklenmişlerdir. Sizin şu ana kadar gördüğünüz saygı direnç ve cesaretinizden dolayıydı. Fakat sizi dört gündür cihada çağırdım gelmediniz. Ebu Ubeyde hepinizden önce evet dedi. Bu yüzden bu görevi hak ediyor. Kararım kesindir. Ey Ebu Ubeyde! Allah elçisinin yanında olma şerefine ulaşmış olanlara saygıda kusur etme. Unutma ki onlar hiç kimse yokken bu davayı Allah elçisiyle birlikte yüklenmişlerdi. Bunu hiç unutma. Hazırlanan ordu ertesi sabah iki koldan Irak'a hareket etti. Bu savaşta tüm çabalar galip gelmeye yetmemişti. Ordu Acemlere yenilmiş, Ebu Ubeyde ise şehit olmuştu. Hazreti Ömer bu yenilgiden sonra Irak'ı fethetmek için süratle yeni ordular toplamaya başladı. Hatta Müslüman olmayan Arapları da savaşa iştirak etmeye girişti. Nihayet Irak'a gidecek ordu Medine'de hazırlandı. Hazreti Ömer halkın isteğine uyup komutanlığı üstlendi. Hazreti Ali'yi Medine'de vekil bırakarak Irak'a doğru yola çıktı. İki saatlik yolculuk yapıldıktan sonra Asap Hazreti Ömer'in sefere iştirakini uygun bulmamıştı. Medine'ye dönmesini istediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Ebu Vakkas'ı komutan tayin etti. Ve Müslümanlar, Kadisiye'de İran ordusuyla müthiş bir savaşa girişti. Hazret Ömer tüm savaş boyunca her sabah Medine dışına gidip savaşın seyrini bildiren haberciyi beklerdi. Ve bir gün... Nereden gelip nereye gidiyorsun ey yabancı? Kadisiye'den gelip Medine'ye gidiyorum. Ömer'e zafer haberini vermekle görevliyim. Nasıl? Zafer mi? <Gülüyor> nasıl oldu sana. <Gülüyor> <nasıl? Gülüyor> Söyledim ya Kadisiye'de Müslümanlar büyük bir zafer kazandı. Halifeye haber vermem lazım. Beni oyalama Hayır, Ömer geliyor. Ya, Ömer, Ömer, Ömer, ya, Ömer, Ömer geliyor. Ne oldu ya Ömer? Ömer mi? Neden kendinizi tanıtmadınız ya Emir? Sen, Sen... anlatmaya devam et. Nasıl oldu? Hadisiyye Savaşı'nda İran'ın elinde bulunan bütün topraklar fethedilmiş, sonra da Hristiyan Bizans topraklarından olan Suriye buna dahil edilmişti. Filistin'in büyük bir kısmı da fethedilen bölgeler arasındaydı. Müslümanlar Kudüs kapılarına dayanmışlardı. Barış imzalamayı kabul eden Kudüslüler bunu bizzat Hazreti Ömer'le yapmaya şart koşmuşlardı. Kudüs'e vardığında komutanları karşıladı onu. Şehre girmeden önce giymesi için ona yeni elbiseler ve bir at getirmişlerdi. Ey müminlerin emiri! Gösteriş meraklısı Kudüs halkının sizi üzerinizdeki eski giysilerle ve şu bitkin at üzerinde görmelerini istemiyoruz. Bunu fakirlik ve acizlik belirtisi sayabilirler. Allah'ın bize ihsan ettiği ün ve şöhret İslam'a aittir. Kendi şahsımız için bize sadelik ve tevazu yakışır. Hazreti Ömer mütevazı giysileri ve bitkin atıyla Kudüs'e girdi. Önce Mescid-i Aksa'ya ve diğer yerlere uğradı. Uzun süre Kudüs'te kalan Hazreti Ömer bir gün Bilal-i Habeş'i yanına... Kudüs'lü Hristiyanlar barış antlaşması yapmak istiyorlar. Ve bunu bizzat benim imzalamamı şart koşuyorlar. Siz ne düşünürsünüz? Bence bunu reddederim. Çünkü çok zayıf durumda olduklarını biliyorlar. Tekliflerini reddedersek kılıçlarını kendiliklerinden bırakacaklardır. Ey müminlerin emiri! Son söz hakkı senindir ama ben derim ki kabul ederim. Barışla da istediğimiz sonucu elde edebiliriz. Boşuna kan dökülmemiş olur böylece. Ne dersin? Ben de aynı fikirdeyim ey Ali.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 Hz. Ömer hayattaki her şeyi yerli yerinde değerlendirip insanların Allah'ın koyduğu sınırlara aşmamaya özen gösterirdi. Bir haç seferi sırasında Hazret Ömer ve yanındakiler Mekke'nin fethinden önce Müslümanların Hazreti Muhammed'e savaş biatı ettikleri yerden geçiyorlardı. Hazret Ömer oradaki bir grup insanı görünce sordu. Kim bunlar? Ne yapıyorlar orada öyle? Bu çevresinde ne yapıyorsunuz? Allah'a ibadet ediyoruz. Siz kimsiniz? Biz Allah'ın Resulüne bu ağacın altında biat edildiğini bilen Müslümanlarız. Bu yüzden mi burada ibadet etmektesiniz? Evet. Bu kutsal ağacın altında yaptığımız ibadetin Allah katında makbul olacağına inanıyoruz. Eğer siz de cahiliye insanların yaptığı gibi Allah'la aranızda yaptığınız işlerden başka bir aracın vasıta olacağına inanırsanız putperestlerden farkınız olmaz. Sökün şu kutsal sayılan ağacı kökünden. Hazreti Ömer için şekil, totem, soy, aile, akraba üstünlüğü diye bir mesele yoktu. İnsanın üstünlüğü sadece Allah'tan korkup korkmamasına bağlıydı. Bir gün tüm devlet memurlarını Medine'de toplamış konuşuyorlardı. Toplantıya biri girerek bağırmaya başladı. ''Yazıklar olsun sana ey Ömer!'' ...valiler ve memurlar için talimat hazırlamakla... ...Allah'ın gazabından kurtulacağını mı zannediyorsun? Hey! Ne biçim konuşuyorsun sen? Durun, bırakın. Neden böyle konuştuğunu öğrenelim. Yaklaş bakalım. Seni böyle konuşmaya iten sebep nedir? Neli Ömer? Sen bir vali atarken... ...ona bazı şartlar ileri sürüyorsun. Şartlarını kabul edince de görev veriyorsun... ...ve iş orada bitiyor. O valinin şartlarını yerine getirip... ...getirmediğini kontrol etmiyorsun. Böyle midir başkanlık görevi? Bir vali hakkında şikayetin mi var? Kimdir o vali? Kim olacak? Mısır valisi tabii. Şartlarının hiçbirine uymuyor. Üstelik senin men ettiğin birçok işi de korkusuzca yapıyor. İpekler içinde yüzük, kapısında da uşaklar ve muhafızlar kullanıyor. Çabuk gizlice gidip araştırın şunu. Eğer bu adamın dedikleri doğruysa hemen buraya getirin o valiyi. <Gülüyor> Ey cehennem ateşine gidesin. Söyle bakalım. Valiliğe atanırken kabul ettiğin şartlara neden uymadın? Neden Müslümanlarla arana perdeler koydun? Niçin kendini bu ipekli ve pahalı elbiselerle süsledin? Bana bir çoban havası ve asası getirin. Her üstündeki yaldızlı elbiseleri. Giy şu abiyi bakayım. Beni affet. Ey müminlerin emiri. ...beni öldür fakat bunu bana yaptırma. Neden? Senin baban da çoban değil miydi? Beni... ...beni Allah rızası için affet. Hatamı çok iyi anlıyorum. Eğer beni görevime iade edersen... ...Allah'ın yolundan sapmayacağıma söz veriyorum. Tekrar bir hata işler isem... ...ne ceza verirsen razı olacağım. Ey insanlar! Tekrar ediyorum. Ben sizlere göndermiş olduğum memurları... Herkese adil davransınlar. Birlik ve beraberlik çerçevesinde devlet görevini yapsınlar. Davalılar arasında kitap ve sünneti esas olarak hüküllersinler diye gönderiyorum. Eğer bu söylediklerime ters hareket ederlerse, adaleti saptırıp iyi ikazlarıma aldırmazlarsa, onları gittikleri bu çirkin yoldan engellemeye çalışın. Engelleyemezseniz durumu derhal bana bildirim. Bundan asla çekinmeyin. Üzerine düşen görevi yapmayan her Müslüman, Allah katında kendisini sorumluluktan kurtaramaz. Ey müminlerin emiri! Evet, bir arzu var? Ben Firuz'um ya Ömer. Bu gürenin kölesi. Efendim benden çok fazla gündelik istiyor Kaldıramayacağım kadar yüksek bir miktar Ne kadar istiyor? Günde iki dirhem Sen ne iş yaparsın? Oymacı ve demirciyim efendim Bu işlere göre iki dirhem çok değil ey Firuz Ya demek öyle Bu haksızlığı örtbas edeceğini hiç tahmin etmemiştim doğrusu Köle Firuz ertesi sabah namaz vakti camiye yöneldi. İçeri girip ön saflarda yerini aldı. Hazret Ömer belki de gecikenler namaza yetişsinler diye ağır ağır imamlık yerine doğru yürüyordu. Namazı kıldırmak için yerini aldığında köle saftaki yerinden fırlayıp bu eşsiz adalet örneği devlet başkanını altı yerinden hançerledi. Katil köle kendisini yakalamak için üzerine atılanlara fırsat vermeden intihar etti. Kim vurdu beni? Neden? Bu giyrenin kölesi Firuz. Neden yaptığını kimse bilmiyor. Öğrenmemiz mümkün değil. Çünkü intihar etti. Allah'ım şükürler olsun ki bir Müslüman değil yapa. İlk anda Hazreti Ömer'in yaraları pek ciddi görünmedi kimseye. Fakat bazı doktorlar öldürücü olduğunu anlamışlardı. Bana oğlum Abdullah çağırın ve bizi yalnız bırakın. Evet baba. Dinle oğlum. Git Ayşe'ye. ...Allah'ın Resulü'nün yanına gömülmek istediğimi... ...kendisinden izin istediğimi bildir. Bu izni vermesi için rica et. Hazreti Ayşe... ...Ömer'in bu arzusunu kabul etti. Bu arada... ...en önemli bir meselede... ...yeni devlet başkanının kim olacağıydı. Müslümanlar... ...Hazreti Ömer'i bu konuda sıkıştırmaya başladılar. Ey Ömer... ...senden sonra kimin başımıza geçmesini istersin? Oğlun Abdullah'ı seç. Bir evden bir kurban yeter. Fakat ya Emir... ...bu konuda mutlaka bir şeyler söylemelisin. Öyleyse... ...Allah'ın Resulü'nün getirdiği dine ve... ...onun şahsına bağlılıklarını hayatları boyunca ispatlamış olan şu altı kişiden birisi için Abdurrahman bin Avf, Saad bin Ebi Vakkas, Halha bin Beydullah, Zübeyr bin Avvam, Osman ve Ali Halifelik için adayları belirledikten sonra halk sakinleşti. Hazreti Ömer'in düşündüğü gibi herkes bu altı kişiye güveniyordu. Ve Hazreti Ömer vurulduğundan üç gün sonra Allah'ın rahmetine kavuştu. Yüzü güleç, alnı pırıl pırıldı. Tüm hayatı özellikle on yılı geçen halifeliği boyunca ...herkese örnek bir insan olmuştu. Bu kaset bir asır ajansı yapımıdır... Çıkan kasetlerimiz, şiir kasetleri serisi. Mehmet Akif'in safatinden seçilmiş şiirlerinden iki kaset. Necip Fazıl'ın kendi sesinden şiirleri, İsmet Özel'in kendi sesinden şiirleri, Erdem Beyazıt'ın kendi sesinden şiirleri, Yunus Emre'nin şiirlerinden seçilmiş iki kaset, Nevlana'nın mesnevisinden seçilmiş şiirler, Hazreti Peygamberimize naatlar. Arapça ilahiler, Afganistan ilahileri, ilahiler. Yoksulluk içimizde hikaye serisi kitap kasedi. Şehit Mısırlı meşhur hafız Sıddık Minşeviden 3030 30 kasette çantalı Hatmi Şerif takımı. Sıddık Minşeviden Yasin, Tebareke ve kısa Süreler. Çocuk kasetleri serisi. Nasrettin Hoca'dan seçmeler. Keloğan masalları. Cahit Zarif olduğundan Katır Aslan Band tiyatrosu, Altın Bülbül masalı, Hayvanat Bahçesi, Eğlenceli Eğitici iki Kaset, Elif Bey İlahilerle Kur'an'a Giriş, İslam Tarihi Serisi, Hz İbrahim'in hayatından Ateş yakmayınca, Hz Ebubekir, Hz Ömer, Hz Osman, Hz Ali, Hz Hüseyin Radiyallahu anh. Fatih Sultan Mehmet, İmam Şamil. Dualar, namaz sureleri ve meali. 40 hadis. Bu kasetlerden edinmek istiyorsanız lütfen Asır Ajansı arayınız.